Kalemdardan Sohbetler. Hacı Hasan Efendi Kaddesallahu Sirruhül Aziz Hazretlerinin kendi sesinden gönle şifa sohbetleri. tarih Muhammed Mustafa Sallallahu Taala Aleyhi ve Sellem'in o tayyib el-eline, eline, bütün piyadeleri zam, bütün imtiyazları zam, bütün piyranı Annelerimiz, babalarımız, Allah'tan terliyoruz. Allah başında olanlar, hak ile olanlar, bir fatihaya muhteç olanlar, bütün minâminâtin ruhüne için Allah'ı teâlâ al. Hâtiha. Aüdullah ya eyyühellezine âmenüttekullâhe ve kûnûm as-sâdîgîn. Sadakallâhul azîm ve bellâna rasûlühün nebiyyül kerîm. Ya Rabbi okuyana da, dinleyenlere de ve o memlekete varınca orada dinleyenlerden de Allah bizden razı olsun. Amin. Halık-ı Allahımız estağfurullah bismillah. Ya iyyuhelledi ne âmanu? şerefi şeref imanla şeref ya bulan ullarım. İman rütbesini umutsuna diken ullarım, kalbine diken ullarım. Allahımız ya iyyuhembiyu buyuruyor. Bir de müminlere ya eyyühellebine amenu, iman edenlere o şerefi veriyor. Ya Nuh, Ya Musa, Ya İsa, hepsine böyle hitap ediyor da Peygamberimize ya eyyühellebiyyü diye hitap ediyor. Müminlere bak ya eyyühellebine amenu,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 Öyle korkun ki iki aslan arasında bir dilkinin nasıl korktuğu gibi Allah'tan öyle korkun ama Beynel harfi ve ricada olun, harfi ile rica beyninde olun, bir tecik kişi cehenneme gidecek deseler o kadar korkuyor ki acaba ben miyim olay yarattı var çünkü Allah korkuluyor kendini böyle ümit geliyor ki bir fecic ki cennete girece olsa benim Allah'ım rahmeti bol efendim Lâ min rahmeti la taqna bi rahmeti billah inallah el yafir diye cemii ayetini buyuruyor duyuyor yani diyor, böyle. Hem bir kişi gidecek diyse cennete benim herhalde diyecek. Bir kişi cehenneme gidecek diyseler, benim herhalde diye böyle de korkacak. Bein al-kafu ve raja. Çok insanı tuttun mu? İttahillah yani biz bein al-kafu ve raja derim mi? Külme kesselimiz. اتق الله Allah'tan korku ya nefis بين الخوف ve reca reca ile halk beyninde ol hızma kesiliverir. Birden şu dunayın dibine bakınca şu beyazlığı görünce kesilir. Adem aleyhisselam cennetten çıkınca hihil gibi simsiyah oldu da yalnız e, Allah'a 300 yılde 200 sene bir kavulde 300 sene ağlaye ağlaye, iyi yağmır beyin. 13. 14. 15. ayın günlerini tutar, yani o günleri oruç tuttuğundan yüz oldu. Bu beyazlık cennetten geldiğinden oraya baktım mı? Orada keder mevkiymiş günler kesinler canlıdır dünya biz kasıp. Bu onun mirası da han ki bak belki azaldı. Terkülmeye yani, yakın olduğu zamandan itibaren içinde Allah'ın Allah imanıyla yöndürsün. Rızasını bulusun. İsmen gelir de böyle a ha, din peygamberimiz ismimiz ibdersen en hak kes. Yani tecrübe olan şeyler bunlar. Allah Allah'tan korkun da Korktuklarınızdan emin olun da cennet ve cemağını bulun inşallah. Allah'ım siz hepinizi buldursun, yüzünüzü öküldürsün inşallah örgene. Ve kün-ü olum sadiqin sadıklarla beraber olun. Onu kaçta ben edeyim. lazım olan şartlar ne? Hayır, salih olduk. Buraya bir efendi geldi, oturduk şuraya. Şu oda dolu, bu oda dolu, salın dolu, oraya bütün ihvan doldu. Şöyle baktı da dedi ki, burada kazip olan kimse yok. Hep salih kimseler bunlar. Şahit oldu. Adam Yahya'nın boynu bükük yavrularını, divelinin boynu bükük yavrularını görünce bunların hepsi salih. Tabikata girenler hep sâlih. Yalnız sâliha lazım olan şartlar var, şartlar. Şart olmayınca meşrut olmaz. Abdest olmayınca namaz kılınmaz. Onun için şart evvel gelir. Birincisi devam vudu. Abdeste devam etmek. Birisi bozuldu mu? Hemen öteyden bir abdestin birini eklemek, oraya yeniden abdest almak. Bu topraklar diyor, ya bişrikati niye ayağın yanına geziyorsun böyle diyor. Bu yeri ayağımızın altına düşeyen benim, şu efendinin evine gelince,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 Biz'e şehitlerini verdik de öyle geldik o toprağa. Yeniden elimizden Allah istiyorlar. Allah uğradılarını yedirmesin. Kuffar-ı Hâdisar-ı Gahhar Allah kahretsin. Onun için Biştir Hâfi Kuddüs'e Sirreul Aziz, Bağdat'taydı. Bağdat'a gelen, bütün bazara gelen, e, atlarıyla, katırlarıyla, beygirleriyle, hayvanlarıyla gelen bir tecik e, bizim tarihlerde, dış tarihlerde de yazılıyor. Teskiret-ül Evliya'dan konuşuyorum şimdi. Onun için e, hiç bir hayvan gübre yapmazmış Bağdal'a, ayağa bulaşmasın. Fişir-i Hâfi Hazretlerinin Allah şefaatine ait ya Rabbim? Bütün hayvanların arkası da tutulmuş. Hiçbirisi gübre yapmaz. Şunu böyle suda da Ondan sonra birisi, birisi elma satar mı, beygiri at veresiniz. gübre yapmış, ağlamaya başlamış. Ağlayınca başına birikmişler. Ne alıyorsun kardeşim? İçli kafi vefat etti. Görmüyor musun? Hayvanım gübre yaptı. diye Ağlamaya başlayınca koşmuşlar, gitmişler, varmışlar ki Anne! Efendimiz nereden? Efendimiz 10 dakika evvel Rahmatı Rahman'a kavuştu. Allah'a Rahmetine kavuştu vefat etkilemiş, yani güldü, arkalara tutulurmuş. Abdestsiz gezilir mi kardeşim? Abdest müminin silahı, silaha düşman yaklaşamaz. Üstazımız, abdestten evvel tahharat lazım, Tek bir temiz olmak lazım. Hicaz'da Akderesimiz hep tavaletlerde sabun var. Sabun. Büyük taharatınız sabunla bir yaz hiç kimsenin sürmediği bizlerle kurutur böyle. Acele bakıyoruz diyor Efendimiz Gayseri ulemalarının içinde kana bir cama su koysan şöyle ağzı üstüne koysan buraya su sızar.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 Şafi'yi geliyor, Malik'i geliyor, hambeli geliyor, Halif'i geliyor. Nereye onlara göre alman sen suyla taharet etmen ondan sonra o aletin dörtte birisi ulaşacak olursa hiç abdest olmaz, kıldığın namaz olmaz. Hem de uyku halinde sızıntı kesilmez. Donunu açtılar diyor böyle sapsarı geçmiş yumur. Ustamız bunu böyle buyurdu, yani büyük ulamaların içinde. Ondan sonra hakikaten de tecrübe ettiyik. Tam tahrar edip şeyden sonra Efendimizin e, vaazından sonra tecrübe ettiyik, sızıntı geliyor yine sudan. Kardeşim dikkat edelim Allah aşkına, abdesti huzurla alalım, namazı huzurla kılalım, abdestsiz gezmeyelim inşallah. devam budu. vudu, birincisi salih lazım olan şartın birisi. İki, hilaf söylememek, sözüne hilaf söz katmamak. Münafığın alamati olur o zaman, Allah korusun. İki, Kıybet etmemek, el-kıybetü eşeddüm minez-zina. Kıybet, zinadan eşed. Ne yapayım? yapayım? Hadis-i Şerif böyle diyor. Birisi camide böyle toplarken Hasan-ı Basr-ı Kuddise Sirrahul Aziz Efendimiz, şu zat camide elini açmasa daha iyi, çünkü camide Allah'a açılır el. Dışarıda toplasaydı, bunlar iyiydi. deyince gece onu kızartmışlar, önüne getirmişler, yiyeceksin, buna kıybet ettin. Kalben oldu, sen salihlerdansın. Senin kalbende kıybetin kıybet yazılıyor. Yapma bunu dedi, gıybet ettin o adamı, korkuyla koyandım, ağladım diyor, o adamı aradım diyor. Aradım onu, baktım onu. Etmek sohumunu eline almış düküntü kere otlarını çeşmenin orada toplayıp toplayıp içine koyuyor diyor. Görünce kopuştum gelme gelme camide kıymet ettin beni kızarttılar önüne verdiler şimdi mi aittin dedi kayboluyordu. Bir hıma koşmuş mermi dedi kaybettim dedi tövbe olsun bir daha kimseye kalbende böyle Kıybet etmemeye de olsun, bilinen kıymet, yani huzur ilahe ya, bu defter benim değil deyince Senin değil de kimin filan alama ettin de onun günahları ne hep senin defterine geçti Senin sevabın da onun defterine geçti, bu defter benim değil ya Rabbi diyen Oğlum sen mazlum mazlum, köşemde otururum da iyi kıybet ederdi senin, onun sevabı sıkına geçti de onun için. Onu, o insan sevmediği insana beş lirasını, on lirasını, yüz lirasını, bin lirasını vermez. Sevmediğin adamı kıybet ediyorsun, sevabımı ona veriyorsun. Kıybet bana adet ustaydı, anamı kıybet ederdim de sevabımı anama verirdim diyor. Zaten biri de Olum bunlar. Çünkü günlerce bundan mağaz biz. Onun için şimdilik bu kadar. Usul usul göstereyim, göstereyim geleyim inşallah. Ve namazı vaktiyle eda etmek uzun. Namazlarımızı burada etrafımda da ya kardeşlerim var, yavrularım var.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 Çünkü kabul olmadık namaz olursa hukup sene Allah azab edecek hukup sene ruhul beyandan aldık seksen kere bin sene seksen kere bin sene ve tuz zekata ve 3 yılda Allah'ımız böyle buyuruyor, ne kadar tembih ettiğine bak, oruçta 3-5 ayet, efendim, haçta 3-5 ayet, haccıyla, namazla, zekette 83 ayette sarahatan. Yüzlerce ayette de sarahatla, işaretle namaz bu kadar tembih edilmiş. Aman beyim misafirimiz geliyor, haber gönderiyor otobusla Kayseri'den, e, evde ebevim e, filan bir kahvemiz yoymuş, bir kahve bulup gelme bir daha yalvarıyor, bir anladım ya diyor? Yüz dakik oldu belki on olmuş ya yüzlerce adam arabanın ona imtihan ettiler de verdiler bize. Develli oğlu Abdullah Efendi dedi ki, nasıl cahyalır, hep selamları var efendime. Hepsinin evine girdin girdin de ben Adana'ya, Develli oğlu Abdullah Efendi'ye geliyorum dedin de selam gönderdi herkes bana dedi. Buna kestetten kinaye derler. Beni yani tecrübeye alıp durma, imtihan imtih olup geliyorsan dedi zaten. Yazıyo birşey ki, onun için keserlikten kinaya değiller, Allah'ımız bu kadar tembih ediyor namaz hakkında. Allah'a namazı geçirenlerden gitmesin, kurban olduğum Allah. Kimse namazı geçiremezmiş ki, namaz kendini geçirirmiş. Hakkının karı mı namazı geçirmek? Namaz onu geçirirmiş, kurban ol bana ya. Kazaya kalmış namazını, orucunu, kaza etmek lazım, üstazımız daha ona ders verirken kaza namazını künde bir günlük yap, künde bir günlük yap. Oruçta keffaretin varsa tut, kazan varsa tut, şerii at, kenel gibi bir kelle, dabanı, mu On dörtlük devirlerle neyle öyle dondur ki Cimonta kum dörtte bir kat içerisine Dört devirine cimonta olsun Öyle donsun ki üstüne kaç kat yaparsan Tarikattan sonra şeriattan sonra tarikatta yap, hakikatta yap, marifette yap Ne yaparsan yap üstüne olur bu yoksa Şeriatsız olmaz, şeriatsız tarih olmaz, cahil sofu dinin bilmez, belki camiye de gelmez. Bu kavimden kaçmak lazım. Altın kalem ile yazsın bunu yazan, kendi düşer ilin için kuyu kazan. Şeriattır cümle işlerin başı. Şeriatsız tarikat şeytan işi, tarikat ehlinde yoksa şeriat, anın şeyhi şeytandır oldu mutlak. Söz altındır, kelam inci, hemen derceyle derceyle, ey band, hemen derceyle derceyle, teraziye koyup satma yeri geldikçe harcayla. Geri geldi mi, kop koy bantı da, yerinde her şeyler yok yerine götürme bantımı ne Ondan sonra devam ediyoruz. Üstazımız bu yoldur, tarikatlı yolu, demir yolu gibi. Bir tarafında bir ray demiri, bir tarafında bir ray demiri. Sen de ona göre ölçülü vakfunu hazırlayacaksın. Tam o demire denk gelecek. Yitersen gider mi? Gitmez. on kişiyle gitsen bir yere varırıcık bayır oldu mu girer la la la la la isterse gelir. Ümünde de bir erkek kutbu Cihan ister. Ona bakılmak ister. Ona dakılana dakılmak ister. Ona dakılana dakılmak ister. En sonra dakılana dakılmak ister. Hemen kıyı mı? Takır takır takır, takır. Ta arkası kırb kırb kırb emmadeden levvameye, levvameden mürhimeye mürhmeden mutmainneye mutmainne'den raziyeye raziyeden merziye merziye'den merziye den fi ya etkili bir ibadiyet kuli on dene bat dolduracak kadar sözler var. Ne yapayım hiç birini? Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de emmareten bir su buyuruyor. La uksumu bi yevmil kıyameti ve la uksumu bin nefsill levvama buyuruyor. Estağfirullah, Bismillah, hepsi de Bismillah. Fe'elhemeha fucuraha ve takvaha buyuruyor. Estağfirullah, Bismillah. Ya'iyetühen nefsül mutmainne. اِرْجِعِ اِلٰى رَبِّكِ رَضِيَةً مَرْضِيَةً فَدْخُلِي فِي عِبَاد۪ي لَدْخُلِي جَنَّةً Bunlara gider birer yapardım, lakin fat buna kafir değil. Bunun için geçiyorum buraya da. Demek efendim kazamızı yapacağız, şeriat demirinden Bili ki, ray demirini kaldıracak olsan, diğer o tarafa dövülür, gelir. Allah şeriattan ayırmasın. Aminim ya muayyin bi hurmetu taha ve yasin. Tarikatta bir ray demiri. Et tarikat vel haqiqat hadumanü şeriat. Şeriata hizmetçi, o da ikinci ray demir. Sünnettir. Mâ asabvallahu şey'en hadisi kutsisiyle cebeli sevirde Mâyeyi tarikatı nakşibendiyeyi Cibril'i emin getirdi ve Hazreti Muhammed'in kalbine sabbetti. Yasıttık benden yanına dön dizini dizime daya bir teveccüh buyurunca oda e, Mâye-i tarikatın hafiyye onun kalbine nahş oldu. Ya tabi ki nereden geliyor efendim, o da hazret Ali radıyallahu an efendimiz Allah şefaatine ne ayırsın hürbesinin Peygamberimizin yatağında beklediği için öyle düşmanlar çevirmişti orayı. Orada bekleri için de cehri tarikti da Rabbim onu anlattı Efendimiz Sen cehri tarik, kadriyle daxşib öyle iki ayrıldı. Çok tarikatlar var ya nakşiy, kadri diye onlar da şubelendi. Güneydir Bağdat şubelendi. Efendim İmamı Rabbani mücetti bir Ahmad-i Fadiq-i Sirhindi, Muddise Sirravur Aziz Efendimiz'den şubelendi. Nakşe tariq-i Halidiyye tariq ile derler. sonra, Abdullah-i sonra, aa, Mevlana Halisi'ye ait dinil Bağdadi'den şubelendi. Biz şuba güneşin burcu gibi bak oradan oraya doğdu, gitti gitti, gitti şimdi geriye geliyor. Bunlar hep güneşin burcu gibi. Ustasımız dedi, rabı tadan fayda ne var? Diyorsunuz ama dedi, bir perdevsizi elimize alın, böyle güneşe tutun. Şurada ki Caire kibirsiniz nasıl yanıyor, parpar? Yanır mı oğlum Fatih? Yanır oğlum böyle bir evliya Allah'ın perdesiz kalbini. Kalbine yaklaştırın da oradaki hırsı, tamağı, fukulu, adavatı, kedi, buzu, riyayı, sümayı, hızıdı, hasetliği, riyayı yakıp e, temizlemez mi? Zikrullah şifa ulkulü değil mi? Kalben zikir, kalbe, kalbi şifaya kavuşturmaz mı? Bu emrazı batıniye tüm geçmez mi biiznillah? Bunu kendi dilimle söylemiyorum. Nelere veriyorlarsa oradan söylüyorum, hiç kusura kalmayın, billahim. Mevlana'mızdan bir de misal, şeybanir rahi, kutsesir rahul aziz, kursalı kardeşlerim, dört köşe yedi iklimli kardeşlerim. Kim dinlerse dinlesin, Allah rızası için bizim gibi çok günah ve kusurlu bir kimsenin imanla ölmesine, rızayı ilahiyeyi bulmasına, dualarınızı rica edelim, rica ederim eder. Allah tümlerinizden razı olsun. Amin. Ya Mu'in. Bi hürmeti Taha ve Yasin. Dündürüyüm, dündürüyüm, dündürüyüm. Şeybanir Rahi Hazretleri, Biliyorsunuz Arapça okuyanlar ra'i de, çobana derler. Cuma gün gelmiş cami, cebide namaz kılıyor. Şeybanı ra'i, kutlise sirrahul aziz. Demiş doğarımızı, koyunlarımızı ne ettin? Şu yüzler, dağın şu yüzünde göynük var. Orada yayılıyorlar. Ben cümayı kılıp da varacağım. Ey kurt, kuş! Korkma koyunumuzu yahu! Ben diyor, onun etrafına üç tane cızık çizdim. Ta göbek cızıktan çıkan ikinci cızıkta kalır, ne kurt, ne kuş, ne gelemez. İkinci cızıktan çıksa, üçüncü cızıktan yine çıkmaz, yine kurt, kuş bir şey gelemez. Ama millet bütün dağı almışlar,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 Açmışlar, o koyun, çevirir, çevirir. Birisini kurt yemiş, gelin bakın Ahmet ağanın mızkalı koyun mu der, mızkalı koyun demiş. Gördün mü, deli olan çıkar. Oğlum, deli olmazsanız o üç cızıktan çıkmak. Deli de onun üçün cızıktan dışarıya çıkıyor. ney bu cızık ya şeyban, şu Kur'an-ı Kerim cızığı, şu büyük cızık. Mevla'mız çizdi bunu, Kur'an'dan çıkmadıktan sonra şeytan nefis imanımızı alamaz, yiyemez demiş. Şu cızık Muhammed Mustafa'nın hadisi şerif sünnet cızıkları. Bu cızıkta olursan, üçüncü cızık ne ya? Şerifan-ı Râ'i cızık cızdıydı ya, birisi Kur'an-ı Kerim, Hayat el kürsüyü okuyaraktan onu çizmiş ikincisi de sünnetin sediyeyi çizmiş üçüncüsü tasavvufu, tasavvufu cızmış. Kim? Zıddığı Ağzal, Ali Yelmurtazı Efendimiz, burada durursanız hiçbir şey olmazsınız, bak bir cızık var, ikinci cızık var, Ta siz üç cızığın içindesiniz, imanla göçersiniz inşallah.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 Birbirine bağlanmış görmüyor mu? İstasyondan geçe geçe ta razıya, narziyayı geçmiş geçmiş görmüyor mu? Devrimi tekrar ettirmemize bize. Şeyhine teslimi külliyle ile teslim olmak altıncısı. Salihlara, salihlara lazım olan şartlardan altıncısı da şeyhine teslimi külliyle ile teslim olmak. Öyle teslim olmak ki uzun, kasil önünde meyyit gibi teslim olmak. Gölü'yü bu yanına döndürür, o tarafa döndürür, dur yahuda diyemez, eline beş sarar, ta arkasına soyalı ile ta, taharatını verir, elini alıp da bu yanına koyamaz. Koyan zatlar oldu, ben evliyanın tezkeresinde gördüm ama, yani hades koyabiliyor mu böyle ölmüş, ruh gitmiş. Ruhsuz ceset gibi teslim olmak lazım. Hasîr önünde beyhit gibi teslim olmak lazım. gözümü yumunca ölüm tefekküründe ne kadar teslimsem o yiğxen hocanın eli vücuduma değdiğini duyardım diyor. Ölmedi mi diyor. Bu kadar diğerin ölüm tefekkürü yapardım. Öyle rabutayı şerif yapardım ki etrafıma bütün pirleri düzeldim. Ha, yerine gelen olmadığı için bütün pirleri diyorum bak. Anla manadan. Kimsenin hakkında şöyle böyle diyemem ben. konuşamam. Kimsenin aleyhinde olmadım elhamdülillah. Kimse de benim aleyhimde olmaz tecrübe geçirenlerin en yaşlısı benim 71 yaşına varmışım. Üstadımız vefat edince mektubatı okusanız da canım? 130. inci mektubu oğlum. 134. 134. dinci mektubu da üstadımıza sami evladı maneviyemiz diyerekten yazmış. Onunla taiflerde gördüm, nefi ispatını gördüm, murakabalarını gördüm. Estağfirullah bismillah. İnnallah ya en entuâtül emaneti ile ehli hadi. Gününde yazılmış emaneti elme verdim diye müstazmımız 12 sene, 15 sene. Sorun efendim, hep kez halifeler senin kutlu cihanın yerine geldiğini söylüyorlar, kalpler hep sana dönüyormuş, ha rabıta Yok olmaz, olmaz bu fakir layık değilim, ruhaniyete rabıta Bir defa ağzından duyurup duyurmadı kimseye, yalnız Asıl Efendi'ye demiş ki, ''Men yap, men, yap, men demiş, işte buğalardan dağıldı. Yine de biz sorduk mu? Sizden birinin sordun mu? Hasan efendi o hususta danışın, kendi dilinden demezdi ben layıkım diye. Yani o kadar titiz doğrandı ki bu hususta Allah'ımız şefaatine e, nahil etsin. O cüneydi, baldadı gibiydi, o bâyiziydi, bestâni gibiydi. Tehallehû bi-ahlâkillah ve bi-ahlâk-ı Resûlullah, Allah'ın ahlaklan ahlaklandıydı. Muhammed Mustafa'nın ile ahlaktır. Allah şefaatini nail etti ya Rabbi, şimdi bizler zıfır zıfır dışarıya çıkıyor. Rabıta bana olacaksan olacaksan hiç olur mu böyle? Herkes e, ne oldu ya Üstazımız Menemen'de e, şehiden Hakikat mülkinin şehri, füyuzat bahrinin nehri, içirdiler bula zehri şehittir benim efendim. İtaatı emri terman, arar her deflere derman. Din yolunda oğlum kurban verendir benim efendim dediği zaman. Üstazımız gitti, ne hep şaşkın oldular. Buradan itham müdürü Hacı Abdullah Efendi, Hicaz'daki Atasayar'ın, Atasayar'ın babası büyük halifeden birisiydi. Ailesi de yeniden 60 derece yüksek bir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 اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَمْ تُعَدْتُ الْاَمَانَاتِ اِلَىٰهَ الْاَىٰهَ Ali Aleyhisselam ilan edecek, yediler ilan edecek, onu bekliyor Üstazımız dedi. Ondan sonra Mustafa Efendi kılıç kınından çıkmıştır, füyusa daha çoğaldı diyor. Vücut kınıdı, ruh kılıcıdı, çıktı daha tez yetişir. Ey cannan can söyleyim vallahi aşkıdır. Köylü bir adamım işte söylüyorum lisanından belli. Benler her bütün e, öyle konuşuyorum kaba saba. Usul var bakmun ederim. Ondan sonra 12 15 sene sonra dedim ya kendi yine de illerdir. Allah şefaatine nail etsin. Ondan sonra efendim girelim. Şeyhına teslim kulli ile teslim olmak deyince, hasil önünde meyyit gibi teslim olmayı dedik. Her bir nefeste, her bir nefeste hiç arası yok, Şeyhına rabıta iddik. Kutbu cihan Hacı Es'adi Erbil'i Kudüs'e Sirrehu'l Aziz, benim evlatlarının semtine şeytan yaklaşamaz ki namazda vesvese versin ve görürkene şeytan tasallut etsin hiç yaklaşamaz ya da efendim filan filana da ders verildi de şu hali var şu havalı var tangayla alakası var yetim malı yiyor veresini yarı yarıya veriyor ailesinin veresini Kur'an-ı Kerim'i çınar gibi hakaret oluyor bunlar yok, Birincisi şiiri alttan kılın ucu kadar ayrılmayacak. Şeraiti bu. İkincisi, ikincisi, üstazına teslimi külli ile teslim olacak. Üçüncüsü, üçüncüsü, adam hiç hali olmayacak, o zilli manevi altında yaşayacak, rabıta oldun mu kalp zikirli olur. Demek kalbimizin zikretmediği rabıtasının, evet efendim, rabıta yoktu ondan. Çünkü cezveyi iletmişsin, hava gazına yakmıyor. Ne kadar dutsa yanmıyor. Yandı, bir soluk tutuyor, veriyor. bir kahve onun mu o? mi? Üç dakikada cilt cilt cilt cilt atmaya başlar diyor, Efendimiz bunu tarif etti. Yani, le taifi hamsi, alemi emir, kalp, ruh. Sır, hafif, ahlam, televizyon olsa şimdi vide gösterirdim. böyle kadına koyayım, ruhuma koyayım, sırrıma koyayım, hafıma koyayım, ahlama koyayım. Onlar çip çip çip atan o noktalar zayıf geliyor, dayanamıyor füzyata, rauteye dayanamıyor. Ondan sonra 6 altı dakika daha bekledin mi? Pim. Sub kaynağı yürküm, bürküm, bürküm, bütün vücut zikr oluyor. Mâ, nar nâf, bir de nefis, beş de o İkisi bir araya geldim ve latif ve Aşere oluyor Mehmet'imiz. Haa, ondan sonra nefis bak gelir, buna kafalar gelir, başka mevsimi gelince denilir onlar. Ondan sonra, Ra, demek ki birisi şeriatta, hiç ayrılmayacak Allah'ı, salih kulları, salihlar. İki, teslim teslimi külli teslim olacak. Üç, rabıtada, hiç ayrılmayacak kalp o zaman zikreder. Kalp zikrederse, kardeş, şeytan girebilir mi diyorum ben size? İnsanlara tesirini ya yarabbi. Ya efendim, kalpte zikir olursa, Mehmet'imiz dinleyelim, yani Arapçalar bilmiyormuş hoca değil, orada sahana buldurma bana. Eşşeytanı yeltekinu kalbe ibni Adem. Kalbine şeytan girer. Allah şerrinden muhafaz etsin. Bir, feydâ zekrallâhu hanese indâ. Kalp zikir yaptın mı, melekler oradan çıkarırlar, kovarlar, Kıbrıs'tan bütün denize dökerler Rumları. Ama ve ila nesiyallahu iltikama kalbi, eğer zikri kalbu unutursa, yeniden şeytan gelir oraya konur. Şimdi gözüne bakın da ben konuşmayı tatlı konuşayım, burnumuzu yere dikmeyin Allah aşkına ya burada iman akıl haya efendim sabır tahammül kanaat tevekkül tevazu sahavet bu tarafta oturuyor yarısını Kıbrıs'ın almış bu tarafta da şeytan nefis hırs tama fukul, adavat kim, rüya, süm'a, hıkıf, sayarsam sayarım ya, yoruluyor kafamızda, onun için bu kadar sayıyorum. Eğer ibadeti gevşedir de, düşman fırsat bulur da, ruh tarafını yıkarsa, o galip geldim mi, bütün şubeler baksana size, kendinize, dinleyenler sizin de kendinize haber veriyorum. Eğer şeytan hokmediyorsa, ırzın, namusun olduğu halde aile oğlu elin e, açık, saçık kadınlarına gözün akar akar giderse, şeytanın şubesi oluyor göz o zaman, kötü yerlere bakıyor. Kendimizi muhafaza edelim, kulak, kavga, ibet, iftira, isnaf, karşındaki televizyonu neyi böyle seyrediyor, onları böyle dinliyorsa,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 Kıstırıyorlar, yollar koyuyorlar Müslümanları. Eğer iman galip geliyor, eğer akın galip geliyor, eğer tevazu galip geliyor, eğer e, sahadet galip geliyor, o taraf galip geliyorsa, geri tarafı yıkıyorlar. Gözüm baktın mı? Şimdiki okuduğun Kur'an'da estağfirullah bismillah, ''Evkürün Allah'a Laquudan va ala junubihim betefekkerun fi halqi semawati vel ardi okunuya kuran orada Allah'ımız Allah'ı zikredin dinlerken Allah de Allah'ı düşünün zikir zikir zikir de fikir laquudan oturduğunuz yerden de Allah'ı zikredin va ala junubihim Yatağınıza bir tarafa yattınız mı Allah, Allah diye abdestle ile yatın, abdestsiz hiç yatman, uyku uy, israf olur o zaman. Ondan sonra abdestle ile yatın, ee, Allah, Allah der, yiyirsen, ölürsen imanla ölün o zaman. Demek üstazımızdan soruyorlar efendim, dinlenirken Allah ile taiflerimizi çalıştırın da o diyesin diyor. Gelirken oturur otururken ve taiflerinizi çalıştırın da muhalifi eden insanların yanında da Allah'a zikretsin içiniz. Uyudun mu sabahle annemi uyandırırmış babam, Şeyh Mustafa Efendi Hazretleri. Hem Burdan Kadri tarikatının halifesi, hem İstanbul'dan Nakşib tarikatının halifesi, onun icazetine Ömer, Ömer! Onun icazetine Şeyh Mustafa Efendi de yazıldı dedi, o Şeyh'i. ben onun ziyaretine gittim dedi müstazımız, onun için büyük insanı da. Gece annem uyuyamaz, niye uyuyamıyorum, Kalbimin gürültüsü beni uyandırıyor, kalbi Allah'a zikretliyim ben Sıddık-ı Azam'ın neyin menkıvasında, 50-60 dev uyuyamazmış kalbinin gürültesi, gürültüsünden, Allah şefaatini nâil et ya Rabbi. Onun için, kardeşim ve tefekkerûne fî halkı semâvâtu vel âmd. Gözlerimiz diyor, eğer cikrin, e, aklın, bu güzel bakanların ne bakanı? Ne bakanı olacak şeytanın bakanı? Hırfda mahfukul adalet ne olur da? Ruh, şeyin, imanın ve aklın o, bakanları, başbakanın yanında devlet bakanları ney olmazmıştı? Işte? Onlar, onlar e, sabır, kanaat, tevekkül, tevazuh, efendim, şahavet, sabır, da yani çok Allah, kurban olduğum Allah, hepimize e, ruh tarafını, İman tarafını, akıl tarafını galip getirsin, ee, şeytanı, nefsi mağlup etsin inşallah. Ben size bir şeyden birçok şeyler çıkarıyorum, söylüyorum. Bu hep rahmutadan oldu. Şimdi sekizincisi neymiş efendim? Salih kimselere lazım olan kebairden, sagairden içtina bitmek.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 sana Sultanı enbiya efendimiz hayatta olsaydı da şu iki hurmayı plan ümmetime verdiyse tabıma sığar mıydın kendini? Yerden yere çalardın keyfinden. Peygamberimiz bana hurma göndermiş. Bu verdiği nimetler hep Allah'ın nimeti. Az nimeti mı kimden geldi ona bak. Az günahı mı kime karşı ona bak. Allah'a karşı olunca, günahı sahayir de kebair gibi oluyor. Ümmetim üzerine, mâlâ yâmi'den korkarım ben diyor Peygamberimiz. Onun için kardeşlerim, her günahdan sakın Çünkü zehiri içip de tilyata Ya yetişir ya yetişmez, gıra kor bizi zehir. Günahlar hep zehirdir. Ondan sonra daha telkin olman zikir, fikir,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 Geceleri kıyam gündüzleri sıyam ile, geceleri sabahlar namaz kılmayla, gündüz aşamada oruç tutmayla, deraset-i ilm ile, ilim tahsili ile dereceye gelmedik. Ne ile geldiniz ya? Kerem ve saha ile. Herkese ikram ettik, seha etti, gösterdik. Yeniler içtiler. Ondan sonra dua ettiler, gittiler, Allah'ımız bana sahavet lütfettiler. Kerem ve saha ikisi de öyle. İki, ikincisi tevazu olan. Tevazu Hiç kendimi kimseden yüksek göremezim ki tevazu olunca. Kendimin ayağının altında ben oldum. Şimdi, kardeşlerimiz böyle geç cevurlara bile Ayaklarımız öpeyledi, konuşup ona neye yüketliyorum efendim. Ne bileyim, hep ayağımızın altındayım sanırım diyorum. Rabbim bunu buna lütfetti, ihsan buyurdu bu hali bana, ney? Tevazu, Allah ihsan buyurdu. Şuraya Ömer Bey oturdu da, sen ne diyorsun acasın efendi? Ben hiç yok gibiyim. Benden daha aciz, benden hakir, benden fakir, benim gibi düşkün, benim gibi şaşkın bir insanı bilmiyorum ki fena andır fena ne bu? Bilmem ne fena oldu vakal oldu da bilmiyorum nikalda olduğunda, olduğunda bilmiyorum. Onun için illerin bir duaya niye canı sıkılır? Bize geleceğe de anneniz bazın nerede gelmedi bu sene? Erme bandı malı Ali Efendi var, benim öz dostum, yanına gittim mi hiç? Gide eline bir de giderse elini ayağı öper. Böyle kardeşim Allah'ımız bir tevazu mutfetti. Ben diyor Kerem ve Seha bir de tevazu üçüncüsü neyle selameti Selamet-i sabrı vasıf oldum. O makama, bunlar beni vasıl etti. Ben yani, okudum, ibadet de ettim. Hepsini yaptım ama, aslında amilleri bu üç şey. Rüzet'i anlayabildim mi? Oradan anlattım, oraya varıp dinlerken, dinlerken inşallah alabildiyse, sahabemiz, ondan sonra bu hal buna geldi. Sahavet ile, kerem ile, ...günye muhabbeti içinden çıktı gitti. Bu dünya reesi kulle hatiyye değer mi be yavrum? Arkadaşlarım cemaat! Oradaki dinleyen yani misli Allah! Allah'ın razı olsun bu fakiri duadan unutmayın. Bir... ...demek ki insan sakî oldun mu, biriktiremiyor ki. İhtirdiğini misafir yiyor, niye diyor, geçen rüya olmasın, rüya olmasın. Fahiy ee, hocamız geldi onlarla, De, ihmalı Allah'a Yo peygamberimizden beri misafirlerine mal kesmek, onun malın yerine cehennemdeki yanacağın yeri söğündürür dedi Eba İyyub. Eyübel Ansari, Hadid ibn Zeyyid, Rasulullah, Cemal Kesperdi'nin Mesut Diyan-ı Azam'da çok yani fan ile sökülür, günü sökül Eceb şimdi. Yani kendimi çok zapt ediyorum, diyor beni söyler, beni söyler diye başıma biriktiler sözler. Ne yapayım, hangisini söyler size, yavrum. Ondan sonra... Aa, demek ki tevazulada... Kerem ve dünya muhabbeti koydu gitti kalbimde. Sür çıkar ağ ya yarı dilden ta tecelli ede hak. Padişah konmaz seraya, hana mamur olmadan, kalp mamur olmadan tecelliler olmaz ki. ki on, o yalan devayı, gel ortaya o silayı temiz et, gömül evini dost gelecek, El-Galbi Beytullah var. Onun için tevazu'la da böyle bir hale geldim ki Allah'ın herkese herkesi benden iyi gördüm. Bitiyorum onun. Üçüncüsü de, üçüncüsü selameti sabrılara bütün ahlakı zemime gitti içimden. Ahlakı hamide geldi. Tahil edin. Çıkmış vakitlik, yerine sahabet geldi, kondu. Yani birisi istifa, istifa verdi, onun yerine götürülüyor, ne konular? Böyle böyle istifa verdi, içimdeki kötü aklaklar, yerine hepsi geldi, kondu. Onunla da bu dereceyi Rabbim beni irdirdi. Salli ve sellim ve bari. Allah eşraf-ı nur-i cemîl enbiyâ-i ve'l-murselîn. Velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Rızâllillâhi teâlâ'l-tâfiîhâ. Kalemdardan Sohbetler Hacı Hasan Efendi, Kaddesallâhu Sirruhul Aziz Hazretlerinin kendi sesinden gönle şifa sohbetleri.